Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konum nasıl İnşallah inşallah. İyâke na'budu konusu inşallah. Yani yalnız Allah'a kulluk ibadet etme konusu. Fatiha-i Şerif konu-i kerimin özü, esası temeli. Fatih i Şerif. Bunun için her namazda her rekata Fatih'e okunuyor. Tabi bunun bir anlamı var. bir olmasının gereği anlamı var bunun. Fatiha'nın da özü iyyâken nabudu Onun da özü. Fatiha-i Şerif önünden başka her derde şifadır. Tabi okuyan ki ihlasına bağlı. Kişi böyle okursa inşallah nasip olsa her derde şifadır. Şimdi iyiken Na diye gelmeden önce Fatih Şerefi'de üç ayet kelimi var öncelikle. Önce bunları bilmek gerekiyor. Ondan sonra kul yani okyan kişi Allah kul etme gereğini anlayabiliyor. Mevlamız buyuruyor Fatih Şerefi'de Elhamdülillah ile başlıyor. Elhamdü Mehmedi Kâfe deniyor buna. Bütün hamd-i senalar, övgüler, şükürler, bedirler. Elhamdü ne kadar övgü, şükür, medih varsa hepsini toplu topluyor. Peki nedir bunlar? Lillahi Allah Teala'nın hakkıdır. Buradaki lam, lam-ı istikak, lam-ı istikaktır. Mevlamız buyuruyor, bunların hepsi yalnızca allah Teala'nın hakkıdır. Demek ki, Allah tam başka bir şeyi övmek mecazidir, hakiki değildir. Neden? Bir şey ne kadar güzel de olsa, güçlü olsa, bir de kendini de olsa ama kendi zaten değil. Öyle yaratılmıştır. Hayvanın içerisinde bile nice hayvanlar var. Hayvan ne iş yapıyor? Hayvan yapıyor. Ama hayvan bunu kendini yapmıyor. Öyle yaratılmış. Bir insan da bilgili olabilir, kültür olabilir, güçlü olabilir. Hatta dünya çapında otorite olabilir ama o kişi kendileri yaratmadı. Onu Allah yarattı. Bunun için ne kadar medih, övgü, şükür varsa hepsi bunların gerçek anlamıyla Allah'tan hakkıdır. E, havayı oluyoruz. Ne güzel hava. Havayı kim yarattı muhtememdir? Bir sanat eseri görüyoruz. Neyse yapılmış. ve <gülüyor> Yapılmış ama o yapanı kim yarattı? Yani bir sanatkar mesela kalemiyle bir sanatını gösteriyor ama kalemi yapmıyor. Kalemi hazır alıyor. Rabbil Alemin. Burada Allah'tan bedel deniyor buna. Allah'tan bedel nedir? Rabbil Alemin. allah Teala bütün alemlerinde Rabbidir. İşte İncilik burada başlıyor burada. allah Teala Meylam Celle bütün alemlerin Rabbi. Rab mürebbi terbiye köpenden geliyor ki bir şeyi tedricen olgunlaştıran kemale ulaştıran bir bitki önce küçük filiz verir yavaş yavaş gelişir gereğinde ağaç olur çek olur, tohumu açar gelişir, kemale erer bunun gibi insan da böyle insan da dünyaya bir küçük filiz gibi gelir kişi dünyaya gözleri görmez kulağı işitmez güçsüzdür dünyaya gelir, sonra yavaş yavaş tedricen yani böyle derece derece gelişmeye başlar emekler, koşar, oynar, genç olur, delikanlı olur derken o da kemal erer. İşte Rabr anlamı bu. Rububiyet. Allah Teala bütün alemin Rabbi Allah Teala. Her şeyi yaratan, yöneten, gören, gözeten ve tedricen kemale ancak allah Teala Rabbimiz Mevlamız'dır. İnsan şimdi bu ayet bakınca kişi burada kendini görecek. İnsan alemden kopu yaşayamıyor insan şimdi. Yani kişinin nefsini bilecek ki Allah bilebilsin. İnsan bakacak, insan alemden kopuk yaşayamıyor. Havayı solmayalım ve duramıyoruz su içmeyelim yaşayamıyoruz gıdasız yaşayamıyoruz insanın da alemle bağlantısı var hem de zorunlu bağlantısı var insanın da o halde insanın Rabbi alemin de Rabbidir Mevlamız Rabbidir şöyle mesela bir kuşlara baktığımızda Mevlamız onlara başka türlü yaratmış böyle kemikleri başka, yapısı başka, başı başka, göküsü başka, kanadı başka, denizdeki balıklar, onların da yararlılışı başka. Meleklerin başka, cinlerin başka, daha nice varlıklar varsa, bilmediğimiz, görmediğimiz, hepsinin yararlılışı başka, hayatı başka, yaşamı başka, hepsinde başka. Hiçbir varlık, kendi isiyle, o duruma gelmemişler. Hiçbir varlık. Yani deve, kendisi deve olmuş, ne de fil kendisiyle fil olmuş. İnsan da böyle. Yani insan da yaratan Mevlamız, irade Allah'ın Celle cahalıyor, o bizi yaratmış. Şimdi insan buna bakınca, insan ne yapması gerekiyor? Ancak Mevlamıza şükür etmeye gerekiyor. Bir insan yarattığı işin. Diğer hayvanlar, diğer bütün varlıklar insanın emrinde, insanın tasarrufunda, her şey insanın tasarrufunda. Ee, i̇nsan onların daha üstün yaratılmış ama insan kendi isteğiyle, seçeneğiyle insanın olmadığı kişi. Bunun için ancak belamıza şükretme gerekiyor. Şimdi yaratılışımız elimizde olmadı açık şimdi bu. Besbelli bir şey. Peki yaşayışımıza gelince şimdi Mevla buyuruyor ikinci ayet-i kereme Er-Rahman, Er-Rahim Rahman, Rahim ismi İkisi Allah'ın esmasından bunlar İkisinin kökeni bir Rahmetten geliyor Rahmetten geliyor Tabii Rahman'da bir num buna fazla olduğu için anlamı biraz daha fazla oluyor. Rahman ismi genel anlama geliyor. Allah'ın rahmeti, merhameti her şeyi kapsıyor anlamına geliyor Rahman ismi. Dünyada olsun, başka alemde olsun ne kadar alemler varsa Allah'ın rahmeti bunların hepsini kapsıyor. Rahman'ın bir ismi de rızık verici. Gerçek rızık verici anlamına geliyor. İşte Mevlamız bu rahmetiyle ayrım yapmaksızın Mevlamız. Ne kadar varlık varsa rızkını öreyim Mevlamız. Mesela Firavunlar gelmişler dünyaya. Lemmutar gelmişler. Ebu Cehiller gelmişler. Yine onların uzantıları var dünyada her zaman var. haş Allah'a karşı geldiği halde Allah inkar ettiği halde Allah'ın rızkını kesmiyor yine. Böylece. Rızkını kesmiyor. O kesmiyor. O rızkını yine Mevlam veriyor. Sonra rızık bahtından baktığımızda Allah ezelde taksim etmiş. Hangi varlık hangi rızkı yiyecek? öyle karmaşa yok bunlar. Hepsi belli bunlar. Şimdi kurbağalara baktığımızda bütün varlıkların dili boğaz kısmı yapışık olur böyle. Ucu boşadır. Bütün varlıkların dilleri. Yalnız kurbanın dili ön tarağı yapışık arkası boşta kurban dili bak. Değişik kurban dili işte. Tek onun dili. Neden böyle? Kurba rengi yeşildir. O taraftarını gizlenir. Yani doğaya uygun. Onlarım yaratmış. Yatar var işte. Dilini çıkarır. Eğer dili aklı yapışık olsa dil uzamaz fazla. Ön yapışık aklı boş olduğu için dilini tam dışarı çıkarır kurba. Dışarı çıkarır yatar. Sinekler de kurban dilini görünce onu ezden derler ona konarlar. Kurban dilinde yapışkan bir salgı vardır. Onun dinle konan sinek yapışır kaçamaz efe. Hemen kurbanı çeker. Yutar. Yine dinini çıkarır. Bazen bir, bazen birkaç tane silikon dinle konar. kona yapışıyor böyle. Onu çek alıyor böyle şey. Peki kurbağa bunu nasıl böyle yapıyor bunu? Onun kendi özelliği mi? Hayır. Onu Allah öyle yaratıyor böyle. Yaratılmış. Onun rızısı o şekilde. Şey. Rızısı o şekilde. Onun rızkı. Yine karga. Karga da yavrusunu doğurunca karga yavrusu tüysüz doğar. Hiç olmaz. Et gibi. Kırmızı et gibi doğar. Karga yavrusu da. Ona karga da onu bırakır gider. Şimdi karga yavrusu et şeklinde, kırmızı rengi yine ona silnikler konarlar. Ona konarlar. O dağına kakalar yeme başlar böylece. Onun ilk rızkı öyle şey oluyor, rızkı oluyor. İşte Mevlamız her işin rızkını ayrı yazmış böylece. İnsanın başka, hayvanın başka. Mesela karabuzı keseriz. işi insan yiyor. Kabuğunu hayvanlara. Paylaşır. Buğday, sapı, samanı, şusu busu hayvanlara veriliyor. E, unu insanlara veriliyor. Patır mesela soyarız. Kabuğu hayvanlara, işi insanlara. Mevlamı taksim etmiş yaşayan. Paylaşır. Taksim etmiş. Mesela inek. Koyun gibi hayvanlar. Yemler yere dökerler bunlar. Yani doğa yaşı hayatta, böyle köy yaşarken, hayramı yere dökerler. Yere düşen buğdayı, mısıreyi, inek oyunu yer almazlar böyle. Orada kalır o. Ne olacak o? Tavuklar bu sefer böyle. Tamam, tavuğu yaratmış, tavukları gezer, çöpten onları toplarlar. Böylece. Onlar onları toplarlar. Tavuğun da yemediğini, güvercin yer. Böylece. Tavuğunu beğenmediğinde, beğenmediğini on da güvercin yerler güverişi onda O da onları topluyor. Şimdi bizim gözlerimiz, insanın gözü yakındaki cismi büyük görüyoruz. Uzaklaşınca cisminden küçülüyor. Yıldızdan mesela nohut kadar görüyor bizlere uzaktan. Kuşların da gözü tam aksine. Kuşun da uzaktan büyütecek gözünde yakın küçü görüyor. Işte. Uşan kuş havadan yerdeki buğdayı görüyor. Hem de çöp arasında Ot arasında, açık diyelim böyle. Ot, ot arasında, çöp arasında, toz arasında küçük bir buğdayı kuş görüyor. Onun karşısında o cisim büyüyor. Yumurta gibi büyüyor, öyle görüyor. Yaklaşıkça küçülüyor, normale geliyor. Böylece. Normale geliyor. Sonra Mevlam bunlara ağız değil de kaka veriyor Mevlam bunlara. Yerde alacak şimdi, alacak belli. gagasıyla. Ağzı alsa hepsini ritması gerekiyor. Böylece. İşte Ramazan bir ismi de er Rahman ismi. Buna ismi has deniyor. İsim has deniyor. Hatta bütün dünya milletler yani ulamaallar toplanmışlar bunun tam anını bulamamışlar başka. Bulamamışlar. Böyle. Hiçbir dile tam bunun karşılığı kelime bulunamıyor. Rahman ismi isim bulunamıyor. İsim has olduğu için Allah Teala mevlamımız bu ismiyle. Ve bu kökünde onlar rahmeti Mevlamız ne yapıyor? Ne kadar mahluk varsa rızkı veriyor efendim. Denizdeki, havadaki, yerdeki, yer altındaki, gece çıkanlar, günün çıkanlar, hepsinin rızkı bunda geliyor efendim. Rızkı geliyor. İşte, cinaldışımız Allah'ın yaratmasına bağlı. Allah Rabbül alemindir. Alemindir. Bu konuda tekrar inşallah. Yani insanın yalnız böyle maddile değil de insanın her şeye bağlantısı var insanın. İnsan alemin sagir deme insana. İnsan alemin küçülüğümü özeti alemlerin insan. Bugünkü yaşantımız yine Allah'ın takdiriyle o riskimizi veriyor. Errahim ismi rahmet rahmet merhamet, şefkat, acıma anlamına geliyor. Hatta mesela bazı müfessirler Rahman ismine esirgeyici, esirgeyen, koruyan diye öyle Besmele'ye. Esirgeyen, koruyan diyorlar. Halbuki Rahman isminin hiç alakası yok böyle bir şey. İşte esirgemek mesela ben bunu esirgeyorum. Yani bir de kıstranış anlamı esirgemek bir şey böyle. Kıstranış anlamına geliyor böylece. Esirgemek yani Rahman isminin anlamı verilemiyor başkası. Çevrilemiyor başkası. Çevrilemiyor. Tam karşı bulunamıyor. Bulunamıyor. Errahim, merhamet, şefkat, acıma gibi. allah Teala'nın bütün isimlerinde gayeye bakılıyor gaye, sonuca bakılıyor. Mesela Allah sabırdır. Allah sabırlı. E sabur. Allah sabırlıdır. Allah rahimdir. Acır. Yalnız bunda Allah'ın isimlerinde anlam olarak sonuna bakılıyor. Nasıl sonuna bakılıyor? Acıma nedir? İnsan içinde bir rikat, incelik kalbinde e, hala böyle bir elden bir şey gelememe elden bir şey gel acı acı mı hisleri içinden geliyor bu kullara mahsus bu bir hayvan yavrusunun acır mesela bir kuş yavru düşer gövdeden biri kabar o da acır o da bağırır insan da acır evladını şefen işte bir Müslümanı acır fakat Allah Teala bu duygu değil ama Allah Teala Allah Teala nedir sıfatı anlamı sonuç bir kişi bir şeyi sevdi, acı da merhamet etti mi? Ona ne yapması gerekiyorsa böyle onu yapmak böylece. Allah'ın gazabı deniyor. Nedir gazap? Kızma, öfkelenme, artık içine kabına sığamama, taşma böyle aşırılıklar anlamaya gelir. Haş Allah bir sıfatıdır bu şekilde böylece. Neden? Yok Allah'ta bir sıfatlar. Şimdi bunlar Mesela gazap diyelim şimdi. Gazaplanma. Nedir bu? Elimiz olmayan bir şey etkilenme. Etkilenme. Biri bir söz söylüyor, bir şey yapıyor. O söz bizi etkiliyor. Etkileniyor. Biz ne yapıyoruz? Etkileniyoruz böyle. Etkilenme. Haşa. Allahü Teala hiçbir şey etkileyemez işte. Yani anlam bu. Son ufanda. Mesela bizi güneş etkiliyor güneş etkiliyor, şu etkiliyor bizleri, duygulandırıyor, işte acıma olsun, başkali olsun, gazalı olsun böylece, e, sinir bozuluyor, hatta istemese bile, ki artık eline değil artık, tamamen kontrol çıkıyor artık kişi elinden, ama haş Allah verdiği efendim. Allah'ın gazabı nedir? Yani bir kişi gazap ettiği zamanlar ne yapması gereken sonuç nedir? Yani cezalandırma. Allah cezalandırıp konuluyor böylece aş ağlara gazab-ı gül öfken de şu oldu da ama bu şekilde Errahim de bu şekilde işte. Errahim de bu şekilde Allah Teala acır. Şefkatlidir Allah Teala. Merhamet eder. Ama nedir? Böyle çaresizlik değil. Sonucu Allah kuluna bunu yapar. Bunu yapar. işte Allah Teala'nın Errahim isminin yüzde biri dünyaya tecelli ediyor. Yüzde biri. Tecelli ediyor. Bu yüzde ile, bir ile anne evladına bakıyor. Kuş ve kuş yavrusuna bakıyor. Vahşi canavı orman yavrusuna bakıyor. allah Teala'nın Rahim isminin yüzde bir tecellisiyle gerine kalıyor. 99'u kalıyor. O mahşere kalıyor işte. Mahşere kalıyor. Bir gün ben gözümle gördüm. Yuvadan bir kuş düştü. Yavrusu düştü. Baktım ana kuş çırpınıyor. Bir şey yap, eline bir şey geliyor. Ana kuş çırpınıyor. Sağolun sonra koşuyor ben böyle bir şey yapamıyor. Ben aldım o düşen yavru kuşu. Bir sandığa koydum. yüksek bir yere koydum. Bir de bir kenar çekildim. şu arkasından gözlüyorum. kuş ne yapıyor? Ana kuş ne yapacak? Baktım ana kuş... Görü tabii onu oraya koyduğumu. şey bir geldi sandal koyma korktuğunca. Hayvan. Bir kenara geçti derken bir uçuna bastı kaçtı derken işe girdi. Sanki bir şey konuşuyor yavrusuyla. Sanki bir şey konuştu tabi. O da ona bir cevap verdi. Uçtu gitti. Biraz sonraki baktım. Ağzına bir şey getirdi böyle. Bir şey getirdi. Yavru kuş ağzını açtı. Onun ağzına attı onu böylece. Ağzına attı onu böylece. Yani yavru kuşu bak kuş bir kuş et parçası yavrusu acıttığını hissedebiliyor bilebiliyor. Allah'ın duyguyu veriyor. Allah verdi rahmet isminin tecellisiyle. Yavrusunun ne yiyebileceğini, ne kadar olması gerekiyor cismin çapı da onu biliyor. Bir gün kuş geldi yavrusuna verdi. Saydı su getirdi. Ben gözleyen Merak ettim. E gözlüğüm. su getirdi ağzı dolusu Suyu birden boşaltmadı bak. Böyle güzel böyle. Suyu boşaltmadı böyle. Biraz su akıttı, durdu, yuttu, o, tekrar akıttı. Demek ki bir akarsa boğulacak hayır bak. Yutamayacak konu böylece. E bunu yapan, yöneten kim işte bak. Değil mi? Allah Teala bir alemi böyle amele allah şey. Allah Teala bir kuşa bak, ne yapıyor mele amele böyle. Onu yaptı Mevla'ımız. İşte Errahim'i ismi Allah'ın rahmetinin tecellisiyle... bir anne evladına bakıyor. Baba da tavrı şekilde. E çünkü hasta olduğunu herkese de hasta. İnsan hayatını ortaya koyuyor. Evladı için. Her şeyi yapıyor. Bir hayvan da bunu yapıyor. Her şey yapıyor böylece. Yalnız bu Errahim ismi... arif yalnız müminlere has oluyor. Errahim ismi. Yani dünyada... Allah ayrım yapmıyor. Ne kadar kafir de olsa inkarcı olsun, atayısı olsun ne kadar zalim, katil, canavar olsun onun arasında kesin Mevla. Ne kesin Mevla? Kesin kesimi dünyada im iman, imanı gaybı çünkü. imanı gaybı. O zaman imanın sırrı gider. gay perdesi kalkar o zaman böylece. Yani bir kişi iman ettiğim onun arası verilecek. O zaman kıymete kalmadık İmanı kaybi iman kaybi. Hatta Allah-u Teala'nın hikmetinin gereğidir ki ne kadar peygamber gelmişse her peygamberin ilk başlangıcında imana gelenler hep çel Bütün peygamberi de böyle. Hepsine bu şekilde çel Eğer o peygamber iman etmekle hem bir makama, mevkiye gelse, bir çıkar sağlasa, o zaman imanın kıymeti kalmıyor İmana kıymetle kalmıyor hele mesela Peygamberimizin Mekke dönemine bakalım, Mekke dönemine bakalım ki o anda imana gelmek artık ölümü göze almak, işkenceyi göze almak böyle, öyle bir durumda. Hele köleler, kimsiz zavallılar işte. işkence altında imana geliyorlar. İmana geliyorlar tabi. Onlar da dinin temel taşı olacağı için onlara böyle sağ olması da gerekiyor. Allah hikmeti buluyor. Sadece. Çünkü böyle durumlarda ehli iman daha ihlaslı oluyor. Böyle. Bir çıkar yok. be, Menfaat yok. Gösteriş yok. Riyakarlık yok. Münafıklık olmuyor zaman böyle. Tam yüz ihlas oluyor. İhlas oluyor. Öyle bağlanıyorlar. Yani ard'e gelince Allah'ın merhameti, rahmeti Yalnız müminlere olacak. Allah korusun cehennem altında kafirler cehenneme tabi ki yalvaracak orada. Ya Rabbi, gördük, inandık. Bizi çıkar buradan. Artık şöyle şöyle yapacağız. Mevlam hayırlısı yapardı. Mevlam hayırlısı gereken peygamber gönderdim. Kitabı gönderdim. Bir de Mevlam kulağı bir zaman tanıyor. Kulağı zaman tanıyor. Mesela biz bazen artık çıldırıyoruz. Mesela şu anda bile İslam'ın yaptığı, Amerika yaptığı karşısında insan bazen çıldırıyor. Gazama geliyoruz. Bu kadar aşırı artık yapıyorlar. Allah yine zaman tanıyor bu şekilde. Herhangi bir da zaman tanıyor. Bir gün on tane Müslüman bir araya gelmişler. On tane genç Müslüman bir araya gelmişler. Bunlara karar vermişler, Allah yolunda cihat yapmaya, İslam için. Hiç başka yok. İslam'ı tebliğ etmek, İslam'ı yaymak, tabi gereğinde düşmana savaşmak. Böyle karar vermişler bunlar. Kanına yemin etmişler, ölüm var, dönmek yok diye. Yani her bir şehit baştan kabul bu böyle girişmişler. Bunlar berabere tabi birkaç yıl İslam tebiri ediyorlar oraya buraya derken her zaman tabi İslam düşmanları var. Bir gün bunlara pusuya düşmüşler kafirler, on uykuda bunlar esir almışlar onunuda. Eller akadan bağlanmış Bunlar dizmişler bir yere, bunu idam edecekler. Şimdi başlar teker teker onun tabi kılıçla birin başta kesiliyor derken en soncuya sıra geliyor, kumandan geliyor, bırakın bunları diyor. Neymiş mesela böyle? Bırakın bunları diyor. bir artık bana haber yaptın, kırıyor kumandan bunları. Fakat bu başı yalvarmaya, ne Ben de kessin başımı. Yalvuruyor. Ben de başımı kessin, yalvarıyor. Yalvarıyor, ben de ölürüm, ben de kessin başım ben de öldürüm. Cık. Hayır diyorlar. Gidiyorlar. Bu başı, ene mahrum, ene mahrum, hep böyle. Nereye gitse, Ard dünya gözü görmüyor böyle. Yemiş bir den kesiliyor, her şey kesiliyor, hep ene mahrum, ele mahrum, ben mahrum kaldım. Ne yoksun kaldın diye hep böyle sayıklıyor. Buna söylüyorlar tabii tanıdıkları. ne demek istiyorsun sen? Ne anlama geliyor bu? İle söyle deyince şöyle söylüyor, biz onumuzu diyor, ellerin arkadan bağlılar, sıraya diziler diyor. Tam ile arkadaşımızın Baş geçici anda baltım diyor gök kapıları açıldı. 16 bir cennete gösterdi. 10 tane huru kızı geldi. Hekre baştan dikildi. Kim şehit oldu? Huru kızım alıp cennete götürüyor bunu. diyor. Artık tam bana sıra geldi ki diyor cennete bakıyor mu diyor. O cennetin kokusu alıyorum. Cennetin şaşalı güzel gökkenli cenneti görürüm böyle diyor. Güzel bir fiizler mani halir aldın, Aa, tam cennetine kavuşan derken diyor kumandan geldi, onun için diyor artık ben diye gözüm görmeye diye bana. Tabii ölüm ne ölüm anında ne oluyor anda? onu benden görüyor bu şekilde. İşte Errahim Rahim ismi ancak müminlere Allah'ın rahmeti. Şimdi tekrar şeye döneceğim, Allah bütün adların Rabbidir. İnsan öyle var ki insan insanın bütün alemlerle bağlantısı var. Büyük alemi, meleküt alemi hepsine bağlantısı var insanın. İnsanda bir gönül var işte, gönül. Bu gönül nereye bakıyor? Aleme, gayba bakan bir pencere gönül. Herkese burada bir göre tabi. Herkese var. Bir insan biraz kalbi temiz olsa, hatta o kişinin ibadeti olmasa bile fazla, yani kişi ibadeti fazla olmasa bile, ama kalbinde kimseye kötü düşünmüyorsa, kalbinde kötü duyguları yoksa, o kişinin bile gönlü çalışır. Onun da gönlü çalışır. Alem gayb. ...oraya bakar... ...oraya bakar... ...mesela... ...bir şey yapacak... ...yola gidecek... ...bir iş yapacak... ...ne der bu kişi... ...işte gönlüm istemiyor... ...gönlüm gitmiyor... ...gönlünden gelen bir baskı duygu... ...ama nedenini açıklayamaz... İşte gitmesi lazım... ...yani aklıdan... ...aklı görüşü mantıkan... ...şeyle böyle... ...efendim neden gelmiyorsun... ...nice gelmiyorsun... Açıklığı yamaz. Ama neden gitmiyor? İşte gönlüm gitmiyor. Gönlüm gitmiyor. Hatta bu eyleme de bu kolay olur. Eyleme de bu olur mesela. Mesela bir kızı diyelim örnek olarak tabi. E, güzel bir isteniyor işleniyor. Gelmişler, güzel bir adam Anne babamı nasip görüyorlar. Her açıdan güzel. Kız ne diyor? Mesela görüyor. İşte efendim ben edemeyeceğim. Neden? Gönlüm istem gitmiyor gönlüm böylece. Erkek tabunun gibi, kız tabunun gibi, gönlüm istemiyor, diyor. İnsanlar bir gönül duygusu var. Bir insan tabi, imanı kuvvetlise kişinin, ibadeti, ihlaslı, bilinçli olsa, o kişi biraz da, eli kalp, eli gönlü olsa kişi. Yani bu da ne nasıl olur? İbadet ederken, konu kurken, Allah'tan zikrederken kişi biraz kalbine de bunu ortak etse, yaptığı ibadetlerini. Yanlış şekilde kalsa. Tamam, biliyor. Kıbleye dönüyor, elini kaldırıyor, bağlıyor, yatıyor, kalkıyor, dilini okuyor. Ama aklı başka yerde, görüşü başka yerde, kalbi başka yerlerde. Tamam, bu kişi bundan pek bir şey alamadı böylece. Kişi işte ibadetinde eğer gönlünde orta kestiği ibadetini de, de hazır, huzurda olsa, o zaman gönül uyarmaya başlıyor böyle. başlıyor gönül. Bu tat edir, Gönlün gıdası oluyor böyle. Gönül kalbinden gıda alıyor, o zaman bu gönül uyarmaya başlıyor. Uyarmaya başlıyor. Zaten insan bu duruma gelmeyen kişi, ne kadar şekil olarak dıştan, kılık kıyafeti ne kadar tekfa da olsa içi yine kopuluyor kişinin bir anda her şeyi kaybeder. İnsana gönül korur. Bilgi korunmaz insanı. Bilgi korunmaz. Bir insan evet fıkı bilir, haramı bilir, helalı bilir, şunu bunu bilir. Fakat öyle bir imtihana bir noktaya gelir ki, sıkışır ki hepsini kaybeder bir anda bağırma, çağırma, kızma, inkar, şunları, bunları, nikara boşama, e, haram herhalden kaçırmama, her şeyi kaybedebilir. Eğer iman onun gönlüne girmemişse, girmemişse, işte Allah korusun son nefes de buraya dayanıyor, son nefeste böyle. Onun hep büyükten korkusun son nefes olmuş. Son nefes, son nefes, son nefes böylece. Allah korusun kişi şekil olarak Hacı olur, hoca olur, her sene ömreye gider, efendim cami yaptırır. Icabı, hayır da yaptırır, şunu bunu yaptırır. Ama zaten belli olur. Onda imanın rengi olmaz. Onda imanın kokusu olmaz, tadı olmaz. İşte böyle. Yani şekil kalp, kalpçı Müslümandır. Kalpte Müslüman kalmıştır. Yani Tekfada görünür. İçine, gönlüne iman girmeyince küçük bir imtihanda her şeyi kaybeder. Her şeyi kaybeder. E, Helal tabi Allah korusun son nefeste iş çok tehlikeliyiz son nefeste. Allah korusun işte. Son nefeste Allah korusun. Bunun için kimin ne olduğu bilinmiyor son nefeste. Tabi tabii bazı belirtileri var ölümde ama bundan da o kadar kesin değil tabi gene. Kimin ne olduğu bilinmiyor. Bunun için ne işi evliya var yer altına Hiç bilinmiyor. Efendim. Hiç bilmez. Efendim. Yani zaman insanın değer vermediği kişi öyle görünen kişi ama ne evliyadır. Bir gün bir alemin biri bir yere misafir olmuş. Yolda kalmış. Biri misafir olmuş. Dağamadaki kişiye oturup konuşuyor falan. Şimdi tabii alim hafuzmuş da gayet böyle kıra teşiye güzelce. Şimdi aşramadığını kılacaklar. Demiş ki alim usulen buna ev sahibin kılması sünnettir. Buyur demiş ona. Ama yana kıldırmaz diye. Yani sen kıldır desin diye. Ev sahibi de tam teslimmiş Mevlamıza. Madem sünnettir oluyor, kıldıren demiş. iş şey yapmadan yapmalar mı? Yemadeye ya geçiyor. Tabi Fatih okuyor. Zamüsü okuyor ama tabi kuruyor hafız. alim kişi çok tabi yanlışını görüyor. Namaz bitince bu alim o namazı kaza ediyor şimdi. O namazı vermiyor. Kaza ediyor namazını. O gece rüyasında deniyor ki bana sen sırrın dil doğruluğuna baktın ama onun kalbi daha doğru deniyor abi ben evet, ilim sahibiymiş, hafızmış ve ağzı yakışıyormuş bunu okumaya, dili güzelmiş. Ama gönlü kopmuş ama. Gönlü kopmuş. Öbürü okudu her kelimeyi Allah kelamı diye. Anlamı da bilmiyor. Ama Allah kelamı diye Allah-u saygı tazim ederek öyle ki namazı vermiş ki öyle namaz kılmış böylece. Bunun için niş evliya vardı yer altında. Yer altında öyle buyuruyor alimlerimiz. Büyükte yani. Öyle evliya var yer altında ki ondan zamanında hiç bilmeyen kişiler bunlar. Zamanında. Bilmeyen kişiler bunlar. Mesela Şam'da var. Bir Pamuk Dede var. Şam'da. Pamuk Dede var Şam'da. Ee, Şam'ın Ekrat Mahallesi, Üst Mahallesi, Kenar Mahallesi'nde yaşamın. Pamuk Dede. Mesela açtık Üzerine pamuk koymuşlar. Bir aya dışarıda. Bir aya dışarıda. Bu uzat ölünce hamamış bu arada. Hamamış. Gayet gariban, herkese harşaya bir kişi. Hamamışlar da. Bu ölünce tabii onun gibi arkadaşları var tabii onlar, Biliyorlar. Arkadaşlara gelmişler de bunun mesela biraz eten toplanama başlamışlar. Yeri kaybaması falan diye. Ziyade gelen derlekten. Oradan bir bir geçiyor. Ne yapıyorsunuz? Efendim işte bu diyorlar, boş değil mi bu kişi? Böyle Allah'ın sevgili dostuydu bu. On medan topluyordu biraz. Ondan Allah dost olur mu diyor. Hemen ayağını çıkarıyor medan böyle. ayağa kalıyor bir şey böyle. Ayağa kalıyor. Ben gözüne gördüm yani böyle. İslahçı i̇şte bakabiliyor. Ben sanıkı açtım. Böyle mesela da gözümde gördüm. Bedene pamuk koymuşlar. bedene görünmüyor. Ayağı bir ayağı bir duruyor böyle işte. Böyle ayağı, tırnakları, ayaklarımızın çizgileri, her girintileri olduğu duruyor. Duruyor. Tabi bir örnek tabi bunun gibi. Ve Yani mesela şu tabi konu işin içine inmek gerekiyor böyle. dışta yüzeyde kalmama gerekiyor böyle işin, işin inmek gerekiyor böyle. böyle her ibadette inançta imanda işin içine inmek böyle gönül bütün mesele gönülde bu rehberimle şamadetleri allah Teala sizin e, şeklinize, suvetinize bakmaz. ya, Mevla ancak kişinin kalbine bakar. Yine bu refi aleyhissam hazretleri peygamberimiz ettekuva ha hünah peygamberimiz. Üstel peygamber şey yapıyor orada. Peygamberi de eliler. İnşaat aleyhissam hazretleri ettekuva ha hünah. hünah ettekuva ha hünah ettekuva ha hünah Tekvallık burada, tekvallık burada, tekvallık burada peygamber. Kalbi nasıl peygamber böyle. Tekvallık şekile kalmıyor. Tekvallık kalpte böyle. Demek ki öyle kullar var ki kalbi tekva mı? Tekva. Kalbi. Allah'tan korkar, ilahsızdır, huzurdadır. Öyle bir namaz kılar ki onu bir Allah bilir böyle işte. Allah bilir. İşte tabi öylesi Allah katına evliyadır Allah. Allah dostudur. Öyleyse dünyada bilmiyor bunda. Rabbimizin bir ismi de Errahim. Allah kuluna acıma muamelesini yapar. Erhem kuluna. Allah kuluna yardım eder. Yalnız buradaki Errahim ismi yalnız müminlere bakıyor. Allah'ın rahmeti mahşerde yalnız müminlere olacak. Nasıl olacak? Buraya değe malışa mazidir. Esabım ümmetim hiç biriniz hiç biriniz amelinizle cennete giremezsiniz. Ancak Allah'ın rahmetiyle. Hiç biriniz yalnız amelle cennete giremez. İbadetle giremez. Yetersiz kalıyor bakınız. Yani cehennete girmenin koşulları o kadar ağır, o kadar zor ki ebedi alem, sonsuzluk alemi. Oraya yet mi miyibadet, ibadetlerimiz. sol da sağ Resulallah, sen de mi da Resulallah? Evet, ben de öyle yapıyorum. Allah'ın rahmeti ile cehennete giriş anca öyle olacak. Öyle Şimdi mahşerede tabi mizan var mahşerde Mizan var. E, günah seb dağıtılacak. Günah işimesi çok kolay. Günah işlemesi. Kişi i̇şte durduğu yerde insan bir boş kelime sarf ediyor. Allah korusun, bazı imana bile zarar ediyor Onun için dilin yaptığı günahı hiçbir uzuv yapamıyor, organ yapamıyor. Öyle diyor alimler. En büyük günah işleyen dil yoluyla. Yine el mühsabı, gene dil işliyor kardeşim. Göz harama bakar. Haram işler. Kul haramı dinleyebilir. El zulüme baskı yapar. Haramı çalar, şunu yapabilir. Diğer organların günahları ancak haramla sınırlı, haram işleyebiliyorlar biliyorlar diğer organlar böyle. Ama dil Allah korusuna bir kelime söyler, kafir Allah korusuna böylece. Yinedir bir kelime tebiri şeker Müslüman oluyor kardeşim. Şey, dil, kalbin tercümanı diye böylece. Dille kalbin tercümanı. Demek kalpte gölde ne varsa dil bu onu söylüyor. İşte o arkadan geliyor. Maliki yirmi din arkadan geliyor. Allah Teala din günün maliki. Malik tam kesin hakimi anlamaya geliyor. Şimdi bir kıraatte melik yemidin geliyor. Şahmesen bazı okurlar bazı yerde melik yemidir okunur. Bir kat öyle geliyor. Melik sultan, hakim demektir ama sultan nasıl işini yapar, emirle yaptırır. Şöyle yapın, böyle yapın. Malik biraz kendi tasarruf eder. Malik yeminde. Yani mahşer gününde emir hükün Allah Celle Celalühü. Mahşer hiç kimse orada bir zerreye karışamadığı gibi, yine hiç kimse mahşerde kendi bedenine karışamayacak orada hiç. Şimdi dünyada bize Allah bir irade vermiş. İradeyi cüz'i deniyor. Cüz'i bir cüz parça, irade. Şu beden yapısında. Beden tam olarak yine karışamıyoruz ama. Yine karışamıyoruz. İşte oturuyoruz. Nere oluyor şu bedenimizde? Hazı oluyor? Kan dolaşıyor oluyor? Solun sistemi çalışıyor. Neler neler çalışıyor. Hiç haberimiz yok şey. Bilmiyoruz böyle. Haberimiz yok böyle. Hiçbir şey haberimiz yok. Dedim şu bedenin çalışma sistemi Allah bize vermemiş bak. Vermemiş böyle Şu kağıtı yöneten allah Teala bedenimizi de yine allah Teala yönete yönlendiriyor. Peki insan ne bu arada? İnsan ne böyle Yani emin olan Ben bana şaşıyorum. Bazı kişi görüyorum bence. Onur, kibir, beni davasında. Yani kendi aramıza bence. Bakıyorum. Üy, benim diye kişi. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Bir şey geliyor. Peki abi, nesin sen? Kimsin? Ne yapabilirsin ki bence? Ne yapabilirsin ki bence? Ne elinde, elinde, elinde ne var bence? Elinde ne var? Sen hekinkini yarattın. Şu organı, bedeni yaratan sen misin? İnsan olmayı, seninle seçilen insan olmak. Sen kendin insan oldun bence. Şu anda bedene yönetim elinde mi gele? Kim yönetiyor şu bedeni yönetiyor böylece? Uyuyoruz, inek bir insan soğuk alveriyor böylece, alveriyoruz böylece. Eğer bizi Allah bize bıraksa, unuturuz bir anda, soğumuzunuz böyle, Ölüp gideriz Allah korusun böylece. Kan dolaşımı çalışıyor, solunum sistemi çalışıyor, yemek yedik yattığımız ağzın sinirim o da çalışıyor, o da çalışıyor böylece. Hem de öyle bir sistem ki çalışan sistem. Ee, hiçbir bir laboratuvar bunu yapamıyor böylece. Her şey yene gidiyor böyle. Her şey gidiyor böylece. Kişinin gözü arıyor, bir ilaç içiyor, ee, ilacın midine atıyorsun, içiyorsun böylece. Ama bak gözü faydalı böyle. Yok arkan, beline faydalı diyor, ayağına faydalı, üstlerine böylece. Hepsi yene gidiyor böyle. Benim sistem kurmuş. Mahşerdeyse, mahşerdeyse, ise, mahşerde ise bir kulda irade cüzi kalmayacak orada. Burada bize bir irade-i cüz'i var. Kişi kalkıyor böyle bir gayret ediyor insan bir şey yapmaya. Ha, yapabilecek miyiz? Allah'ın takdirine bağlı bak. El-Abdü yüdebbir Vallahi yükaddir uyurmuşlar evliyalar. El-Abdü bir Kul tedbir alır. Alması lazım. Ama Vallahi yükaddir takdir Allah'ın Allah'ındır ne kadar tedbir de olsa nedir takdir? Allahındır. Kişi arabaya çıkıyor mesela günümüzde. Trafik. Çıkıyor kişi. tedbir gerekiyor. Al tedbirini. Arabası normal. Fren çalışıyor, lambası çalışıyor, her şey çalışıyor. E, emir kemerine bağladı. Normal hızında aşmıyor. E, Solamayda ters yapmıyor, bütün kurallara uyuyor işte böylece gidiyor. Yeterli mi? Değil. Karşı çıkıyor verdi ona birden bir böylece. Karşıki. Fırına patlamış icabına karşıkinin koca bir kamyon, büyük kamyon, Ramp aşağı geliyor, fırına patlamış. Üzerine geliyor. Ne yaparsın? Kulağa kadar tedbir olsa, tedbire güven yok her böyle. Kader neyse, yine ocağa oh varacak. Kader neyse. Yine olacak. Allah'ın Celle Cale, İşte maaşlar yerindeyse hiçbir kolda, hiçbir yerde kalmayacak maaşlarda. Malik Yembi diye. Tek yönet yönendiren Mevlamız böylece. Sur üfürecek yer gök çatlayacak, toprak üst olup içindeki bütün metalları dışa atacak. Ne kadar canlı varlık var içinde böylece. Atacak böylece. Yani bir nevi yine bir doğum olacak arada efendim. Doğum olacak. Herkesi kendine ayakta dünyada bulacak. Ayakta bulacak. Kendini dünyada bulacak. Tabi o anda en korkulu an onda. Korkulu bir an onda. İnsan soracak o zaman... diyecek ki Kalu... ...bize kim kaldırdı... ...yattığımız yerde... ...Kalu ya veylena bak... ...ya veylena... ...veyl ah vah... ...böyle hayıflanma böyle... ...lena bize... Ah, ...veyl olsun bize... ...niç insan bunu diyor... ...kişi maaşları gördü Atakan'ı... ...üfürülüyor... ...maaşları gördü... ...o anda herkes... Bir dünyası hatırlıyor anda. Aldanmış dünyaya. Kişi. Koşmuş dünyaya, koşmuş, koşuşturmuş, muazzam diye koşuşturmuş. Ama orada bir hayal oldu dünya için. Hayal. Rüya. diğer bir rüya oluyor böylece. Gerçek hayata kavuştu. Onun için herkes bunu söyleyecek. Kalu ya veylena. Ah ve yazıklar olsun bizlere. Membe asena mimmer kadena. Bizi kim kaldırdı yattığımız yerden? Yani kalsaydı keşke orada. Onlara cevap edecek melekler. Haza ma vader rahma. İşte rahma olan Allah vaad ettiği gün işte bugün. Ve sadakal mürseli. Bütün mürseliler peygamberde bak, bu doğru çıklar be. Süre çıktı bu şekilde. Böyle. Denecek. Efendim işte orada dursun. Dura mı Aya ay nasıl şimdi o çalışayım çalışım o gün çalışayım biz ile can bağlı diye aya gidecek böyle maacağım aya gidecek Herkes böyle süktüm püktüm. kartlar sanki boğaza fırlamış gözle yuvadan sanki fırlıyor her korku her şey pişmandık kişi ne yapacak orada selah yakululu gidecek ki İyaleyteni kadem türlü hayati. Bakacak ne lazım orada? İbadet ameli sahi lazım orada. Başka yapaşmış bana böylece. Evet tabi dünyada lazım. dünyada lazım. Ama orası ihmal edilmişse, edilmişse oraya yetecek kadar bir de o da var böylece. Peygamberimiz öyle ördek ve pek örçük bu. Dünyaya çalış, dünyaya kalacağın kadar. Artık, artık, o kalacağın kadar. Şimdi insan dünyada çalışırken de ahiret amacı çalışırsa o da ahirete gidiyor. Yani bu dünyada fakir anlamda gelmiyor. Şimdi Tebuk savaşı peygamberimizin son gittiği sefer peygamberimiz. Tebuk seferi. Tebuk o gün için en uzak bir yerde Medine-Münebberi. Hem de karşılıklı da Rumlar, Romalı yani Roma devleti. O bile kadar Arabistan'da İran, Roma deyince sanki efsanevi güç İran Sasani devleti iki dev dünyada doğu batıda biri İran biri Roma devleti. Araplar Roma deyince Arap, Roma daha şeydi. Roma derdi Araplarda böyle efsanevi güç böyle. Böyle muazzam bir güç bu işin Münafık bu savaşa katlanmadılar münafıklı. Gelemediler. Korktular. belli. Roma deyince korktular bunlar kardeşler. Uzak mesafe. Bir de en sert mevsime geldi. Dediler ki münafık birbirlerine sebilla la tenfürü filhar dediler. Bak hava çok sıcak. Çöl yanıyor. Mesafe uzak. Yoldan susuz kalmak var. Aşkım ölüm var yolda. yola çıkmayınız. Allah terjacobian gönderdi. Ben anlıyorum ki sebebiyle kul Habibin sele Muhammed'in nar cehennem eşittir. Cem ateşi bu çöl zından eşittir. Çok çok daha sıcak ama. Bunu karsam haberci. Ben anlıyorum da bir de üstelik, kurulmanın tam olduğu zamandı. Zaten Medineliler tek gelir olmaz haberci. Ticaret Mekke'ye oluyor. Hac, orada olduğu için ancak Medine'de hurmalara medinelerin var böyle. Hurmalara tam olduğu bir zaman, kurumlar tam olmuş, toplanacak. Yani Medine'de dört gümekli bir mevsim. Öyle bir mevsim. kurumlar tam olmuş, Allah'ın emri bu şekilde. Cihada çıkılacak. Hem de Roma'ya karşı, ilk çıkış Roma'ya karşı. Yani cesaret edilemeyecek. Hayatı bir şey olacak. Tabi Medine'de çok fakir sahabeye odayan bir kıtlık orada bir para lazım şimdi tabi. Para lazım. Peygamber hutbe çıktı. Eshalam hesabım eshabım. Mesafe uzak. Uzak mesafe. E, sahabenin çoğunun hiç bineceği bir şey yok. Bunu yardım ediniz buradan. Hazreti Osman bin deve getirdi. Bin tane deve. Düşünün koca koca bin tane deve kocaman alanı kapladı bence. Bin tane deve getirdi Hazır Osman. Ayrıca on bin dinar, altın yani. On bin altın da para getirdi. getirdi. On bin kişi tecrütti o parayla. Onun dışında bin dirhem gümüş getirdi. Peygamberi döktü onları da bence. Torba getirdi bence. Ve oturuyor meşgitte. Hazır Osman getirdi. Bin dirhem torba doldurmuş. Peygamberi döktü. Ya Allah. İşte bin deve getirdim. Develer işte koca ovada. On bin dir, dinar altın yani. Bir dinar, bir altın bir kişiye yetiyormuş tecizine, Yani zühre kalkanla şey yetiyormuş. yetiyormuş. Bir de bin dinen falan dökünce peygamber çok sevindu peygamberimiz. Eli kaldır peygamberimiz. Ya Rabbi, Osman'a razıyım. Ondan sen razı ol ya Rabbi. Allah dua etti. Şimdi İslam'da tembellik yok, mislim yok, İslam'a bakıştım ben de. Eğer İslam'da yani fakir olmasaydı, gelirseydi Hazır Osman bu deviyi nasıl biriktirdi? Niye biriktirdi? Dünya işin yok? Allah işini mi var, Bin tane deve. On bin altın lira. Bin lira büyük para. Bunu biriktirmiş ki, var getiriyor bu şekilde getirip böyle işe. Hazır Bekir bütün malını, getirir, malını yarsın, getirdi, malın yarısını getirdi. Herkesi getiriyorlar Belece. Get getiriyorlar. Şimdi Medine en sağdan birisi Medine'de. En ısıradan birisi şöyle baktı baktı herkese bir şey getiriyor. Böyle. Onda hiçbir şey yok ama Belece. Hiçbir şey yok bu şekilde. Alan başladı. Ya Rabbi ben ne yapsam acaba? Ben niye bunu şey yapamıyorum? Bir şey getiremiyorum derdim. O zaman onların bir işleri vardı hurmanın olma zamanında. Gece hurmadan sulanıyordu. Çoğunun hurmalığında bir kuyu olurdu. Oradan kovayla su çekip hurmadan sularlardı. İş aradı bu. Bir iş buldu kendisine. Bir kovaya hurmaya, bir kova suya bir hurma veriliyor. Kuyudan bir kova çekecek, onu hurmalarını dizmeye dökecek, ona bir hurma verilecek. O geceki yaslamayı kıldı gitti. Sabaha kadar, Böyle terledi böyle. Bir nasıl çalışır böyle? böyle. Çekçi çek, çekti, iki saa, bir saa üç kilo yaprağı yapıyor aşağı yukarı. Demek ki altı kilo kadar hurma kazanmış o gece. Tabi gayet çalışıyor. Eve gidiyor, hanımın çocuğu aldı açlar. Birkaç şey hiç yememişler. Düşün taşlandı, bir saa yani yarısı bir ölçeyine hanım bıraktı. Yine bir üç aldı, perin getirdi. Yarın sırala. Ben bunu getirdim. Peygamber biliyorum durumunu. Sorduğunu peki nasıl sen bunu neden kazandın? Yaz böyle bir yatmıyor Resulallah. Onu Peygamberin dua etti ona. Aleyhisselam dedi de. Şimdi İslam'da demek ki çalışmak var. Ama kişi eğer Allah için çalışırsa ne fark ediyor? Doğru çalışır işte. Doğru çalışır. Efendim bu faiz. niye girsin ona? Madem Allah için çalışıyor. Amacı buysa niye faize girsin? Neye yalan söylesin? Neye kişiyi kaldırsın? Neye onunla buna tartışsın? Neye başlı işini bozmaya kalkışsın? Rekabet yansı Demek ki bir kişi inancıyla, imanıyla Allah için çalışırsa dürüst çalıştır. Dürüst çalıştır. Onun çalıştığından hem yandakiler yararlanırlar. Yandaki kişiler çalışırlar. zekat verir. Şunu bunu verir. Böyle Allah yolunu verir. Allah yolunu verir. Ayrıca da bir şey gönderir işte böyle. Orada kişi bir şey gönderir, gönderir oraya. Şimdi bir de tabi oradan bakma gerekiyor dünyaya. Yani bir de mahşerden dünya bakmak gerekiyor. Şimdi buradan bakarken bize mahşer uzak görünüyor. Şimdi insan nevi ruh var. Nefiste bakınca nasıl dürbün bir taraf uzak, tabi grafim bence. Şimdi nefiste bakınca bir de tabi mahşer çok ama çok uzak gibi görünüyor. Halbuki eminim bak yani Allah için cezali, o kadar yakın ki mahşer. Sonra mahşerin oluşu o kadar ki böyle kesin ki, öyle kesin ki hep bunlar bir hesap ile bunlar. Böyle şey. Nasıl ki dünyanın dönüşü, ayın hareketleri, günüşün hareketleri böyle kesin saniyisi belli ise kavimden kopuşuyor o da bu kadar kesin işte. Böyle şey. Buna bir Allah bilir. Ya bu insanlar güneşten şey yapıyorlar mesela. İşte sende kadar dönüştüğünü şunu şu yapmış bunu bilmiyor böylece. Ama güneş diye i̇şte Bütün galaks hareketleri var. Bu bir devran deniyor. Bu devran böylece. Dünya bir dönüş yapıyor. Gece güneş oluyor. Dün, güneş bir sene tamlamış oluyor. Şimdi bu devran tamlandığı anda bunu bir Allah biliyor. O anda kıymet kopacak. Kıymet kopacak. İnsanların teka dirilmesi de ok Allah için kolay ki melağımız buyuruyor. ya. Bile. Zaliki haşrun aleyne yesir. Kafsesini melağe bakınız. Yani, Bay diyeceğim çok şafiye bu beni yani böyle ki buyuruyor. büyüyor ya. Zaliki haşrun haşir. İnsanın kabrin kalkıp art toplamak toplamak hepsini aleyne yesir. Allah bizi çok kolay melağe. Bir kişiyi yaratır gibi Allah hep yaratacak. Bir anda böyle. Şey. Neden yaratamazsın? Böyle? Kudret onda böyle. Allah diyene hayatı verir Mevlam böyle. Allah taşı veriyor. Mesela Semud kavmi zamanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Dedi ki ya salih müşrikler, kafirler eğer dediler senin Rabbin dediler şu karşıki kayadan bir kaya onlar için kutsa bir tepeymiş o kaya eğer de senin Rabbin dediler, şu kayadan, bir dişi deve çıkarabilirse, deve de, onayla gebe olacak, çıkıp, üç tane yürüyüp, bir dişi yavru doğuracak. Bunu yaparsa Rabbin iman dersin dediler. O da sordu onlara, peki dedi, sizin Rabbiniz yapar mı? Yapar dediler, Rabbimiz dediler. Şuna buyurdu, o zaman toplanalım, belli gün belirleyelim, halk toplantısı oraya, Önce siz dedi, tapını putanı yalvarın bakalım. Onlara. Siz duayı yalvarın onlara. Onlar yaparsa dediler Rabbiniz, tamam ben peygamberi bırakacağım, sizin bunu tapınacağım. Ama sinan tam putamı yapamazsa, benim yaparsa, ne olacak? İman sayınırız dediler. Onların yine belli bir bayram günleri varmış, törenleri varmış. Yani, Tapunka putur işin. O gün kararlaştırıldı, toplamlaştırıldı meydanda, kimse kalmadı. Etrafta herkes toplandı oraya. Onların <gülüyor> güya din adamları böyle göl böyle şekilli kıyafetleri ortaya çıktılar. Tabii kendi artık usülerince putlarına ad adadılar, kurma adadılar, secde kapanlar, yalvarlar, dua ediyorlar, dua ediyor, ediyorlar. Halk amin, yalvarlar o dillerince çağıyorlar. Şey Şu tepeden bir dişleri çıksın diye. Tabi rüceleri kımıldamaya hiç bir şey ama tabii hiç şey. Artı bıraktılar. Tamam. Dediler ya Salih. E, senin Rabbin yapsın görelim bakalım. Peki. Salih kalktı. O tabi gayet normal böyle. Yani bir şey giyelim. Basit bir şekilde. Bir gösteriş yok. Döndü kıbleye. kendisi ona o zaman kıble. Kıbleye döndü. İki get namaz kıldı önce. Bu da nedir bizlere? Sünnetir şimdi bizlere. Yani bir insanın çok önünü bir işi olsun, önce iki namaz kılması, sonra istemesi. Hep Peygamberin sünneti budur yolu peygamberlere. İki hayat namaz kıldı. Ben tabi peygamber namazı mı tabi? Tam böyle ehli gönül tabi. Bütün duygularıyla Allah'a yöneldi. Elin bağladı öyle kıtaflı namaz kıldı. Gayet sabırlı. Selam verdi. Baş değerli. Ya Rabbi, sensin mi Malik. Bunu Bu ya Rabbi'ye de. Bu işteler ya Rabbi hemen tepede bir infilak oldu. Öyle bir duman çıktı tepeden. Bir patlama oldu tepeden, tıpkı ikiye ayrıldı. İçinden dişile ve çıktı. Herkes görüyor ama. Göz görüyor. Çok iri ama. Kaya yere düşüyor çıktı. Oralı gebeymiş. Bir adım aşağı doğru geldi, yattı, yavrusunu doğurdu. İmana geldiler mi? Tabii gene gelmediler ama. Gelmediler. Demek ki imana gelmeyen kişi ne yapıyorsa, gözüne ne görse, Allah korusun, gelmeye gelmeye Allah korusun. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi işte bu üç ayet-i kerimeyi anlamlı insan biraz düşününce Allah Rabbül Alemindir. Bütün alem Allah'ın yönetiminde onun tedbir tasarrufu yönetiminde biz alemlerin bir parçası cüz'ü buna bağlıyız. Rızkını allah Teala veriyor. Sonra önümüze gireceğimize bir de mahşer günü var. Allah Teala. Mahşer günü var. Hiçbir canlı kalmayacak. Orada toplanacak mahşerde. Orada tabese o Kimin mizana ağır gelirse, ağır gelirse, Sizin billah fi'işetur rabih anlamına geliyor. Kimin ağır gelirse, o kişi artık ebedi hayata kavuşuyor yani bir insan nasıl yaşam istiyorsa ona kavuşacak ölümsüz hayat ebedi hayat ebedi gençlik gecesi yok kışı yok, yok, çalışması yok, hastalığı yok yerçekimi yok seyize tatlı bir alem cennet alemi cennette herkes bağımsız olacak cennette orada kanun kanunfendi olmayacak cennette, ibadet olmayacak cennette. Yani anlamı, oruç olmayacak cennette. Falan. Orası artık İsa tabi yeri. Şimdi kişi ne yapacak? Bu üç ayetin kişinin düşününce anlamını şimdi kul dünyada. Evet. Ne gerekiyor? İyiyelken ne yapıldı? Kendi geliyor. Tamam çok kısa özgürlük aslında ben bunlara. Böyle. Üç ayetin anlamını. Çok özgürlük bunları kişi bunlara görünce hatırlayınca demek ki yaratıldık. Yaratıldık. Kendimiz doğmadık böyle. Doğrulduk kardeşi. Doğrulduk kardeşi. Çok kişiler, yani büyük terbiye, büyük villiler bile son anında ah keşke doğmasaydık. Korkmuşlar, Allah'tan korkmuşlar. Hazreti Ömer bile Hazreti Ömer ki cennette müjdeindi halde peygamberimizin diliyle o bile şöyle söyledi yaralanınca vurulunca keşke çölde bir ot olsaydım da halife olmasaydım böyle Bence. Bir ot olsaydım çölde. Yani maaşla hesaba çekilmeseydim Bence. Yani gerçekten Allah hızla hesaba çekilmek öyle kolay diye Bence. Şimdi dünyada bir mahkememiz olsun biraz da bir ceza giyme riski fazla olunca kişi ne yapıyor İnsan düşünebilir ama günlerce insanın etkisine kalıyor böyle. Işte. Hele bir ağır ceza, büyük suç olsun insan korkuyor böyle. Işte. Mahşerde Allah tarafından kulun soğukluya çekilmesi. Yalan yok. Böyle. Yalan şahit yok. E para pul geçmiyor, hatır geçmiyor ancak hak geç adalet var mahşerde. İşte, kişi bundan düşününce, artık, yalnız Allah'a kulluk etme, artık kendinden meydana çıkıyor. İyyâke na'budu. Ya Rabbi, yalnız sana kulluk ederiz. Yaratan Mevlamız. Rızkını veren Mevlamız. mülk onun, mahşer onun, dünya onun, cennet onun, her şey onun, kul her şey onun. Kul ne yapıyor? sana benim bir şeyim yok. Ancak sana ibadet ederiz. Bir kısa anlatayım abi an, bu konuda ilginç inşallah bir hatırı kalması için. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri köleydi bir zamanlar Mısır'da. Ta Allah hikmetinin gereği şimdi bir şey vardır ilahi vardır. Hak şerleri hayreler diye. İbrahim Hak Hazretleri'nin şeyi bence, ben çok bunu severim ben önce. Hak şerleri hayr eder. Zannetmek ki gayreler Arif anı seyreder. Neler, Neyse güzel şeyler. Hak şerleri hayr Şer gibi görünüyor. Çirkin görünüyor. Ama onda hayırlar gizli onları. Ve şöyle baktı ya, Arif anı seyler. Arif'i bile olanlar, onlar karışmazlar. Yani Allah'ın hepsini bir seyreder hı hı. Gök güller, şakar, şu olur, bu olur, hasak olur, mevla yaptır, ağlatır, güldürür. Arif karışmaz. Onu seyreder. Mevla görürüm neyler? Neyse güzel eder. Yusuf Aleyhisselat Hazretleri de Mısır'a sultan olacak. Filistin'e Kenan illerinde, çölde yaşıyor. Nasıl son olacak oraya? Ne gerekiyor oraya? Şimdi dünyada bile bir insanın belli makama gelmesi için kişinin çile çekmesi gerekiyor. Anında yaşayan kişi, ulaşım yok, bir şey yok. Okullara gidiyor. kişinin karaba kısa gidiyor işte böyle. Merkezine gidiyorlar böylece. Yani belli bir noktaya gelmek için, dünyada kısa bir zaman yaşıyor bile, kişi ne yapıyor? O kadar çile çekiyor böyle. Yıllarca imtahanları sınavları şunlar bunlar o kadar işleyip o kadar şey çekiyor. bir noktaya gelmek için böylece yuvarlanmasa böyle sustulacak Mısır'a tabi öyle kuş gibi komi tabarıya onun memem ne yaptı işte adamın verdi aldı bunu kardeşleri ya kuyu atacak şu boğacak he bunlar ezeli takdir olunan bir işte bunlar işten bunlar falan. Tabi gelen bir kafile geldi. Şöyle kuyu az olur şöyle böyle. Genelde yolcular kuyudan yerlerini bilirler. Onlar. Bir de o dönemde her kervanda, kervan deve toplumuna, kervan deniyor, konbay anlama gelene. Her kervanda bir de sakar vardı. Sakar o su işine bakardı. O görevi böyle işte. Şimdi Kervan tabi su kalmışlar, devreden susuz, O kuyudan biliyorlar. Oraya doğru geliyorlar. Şimdi saka geliyor. Kovasını sağ kutuyor kuyuya. Çöl kuyuları çok derin olduğu için su görülmez onlarda böyle. Yani böyle baktığımız zamanlar kalparanlık, çok derindir çöl kuyuları. Su çıkmaz kovada. Kovasını indiriyor. İpik kovası var kendisi hazır. Kovaya buradan çekmeye başlıyor. Çok ağır. <gülüyor> Tabi işi sakalık. Devamlı suyla uğraşıyor. Kovadaki suyun ağzını biliyor. Bakın onun kaç katı, Allah Allah. Bu nasıl su bu böyle bu? Bu ağır bu. tabii şaşırı haret ediyor, gitmiyor gücü. Yardım istiyor, yardıma geliyorlar, zor çekiyorlar. Artık görünme noktasına gelince, abba kadar bir çocuk. Hatta bağırdı. hepsi Kuranda geliyor. Ya müşra azal gulam, ya müşra müjde müjde Bakr'de. Azal gulam, bakın bir çocuk çıkıyor camda. Camı çıkıyor, çıkıyor. Rabbim öyle yapacak bunları Bunu getiren abileri, bunu öldürme kastıyla atar kuyuya böylece. Hatta bunu gömden çıkardılar çıplak olarak. O zaman yolda giymez yani uzun bir şey üstüne giydirirdi. Gömden çıkardılar, işte bunu kuyuya attılar. Tabi cam bu ya şimdi, olup biten böyle kuyunun kenar tutuldu şimdi, düşmeyeyim diye eline vurdu da bir odunla böyle vurdular mecbur elini bıraktı düştü tabi yukarıdan görmüyor bunu kuyu atanlar yukarıdan görmediği için giderken bizi bir kaya çarpmış böyle. düşerince çok canı yarmışlarına da bir de tabi oradan acaba öldüm mü boğuldu ölmedim mi bilmiyorlar bakışa bakışa ses gelmiyor bağırdılaştın abiyle Yusuf Yusuf o tabi terdemiz kabili işin bir şey yok sanki abileri kurtaca diye abi abi ve ölmedim. Bir de bak taş atma başladılar yukarıdan Taş atma başladılar. Atınca bu sefer artık tekrar bağladı. Caafermedi bu sefer. Caafermedi bunun üzerine tam bir gitti onu öldü diye gittiler. Hatta çıkadırın gömleğini de bir abi yakalamışlar. Onu kesiyorlar. Onun kana bulaşıyor bunun gömleğini. Bulaşıyorlar. Bir de kurt yakıyorlar çölde. Bağlığı kurdu. Eve giriyorlar yatsan sonra Kur'an'da esne bile Mevlam buyuruyor. Tarih-i kerime giremiyor. Konuşa geniş olduğu için. Her zaman erken eve gelirlermiş. O bir mağazadan geç geliyorlar. yası Yatsı vakitinde karar kararmış. E yaklaşınca on kişi ağlama başlıyorlar. Barıştır, eyvah! Lütfen bir şey oldu galiba. Daha tedirgin. Çıkıp bakıyor. Ağlaşıyorlar. Yusuf'un um ne oldu? Yusuf'um ne oldu? Diyorlar baba. Biz diyorlar, onu bıraktık. Eşyamızın başında. Biz ava dağıldı diyorlar. Bu kurt diyorlar. Yusuf'u parçalamış. tutumunu getirdik. İşte burada kanlı gömle. Şimdi aldı. Yusuf'un gömleğe baktı. Allah. Nasıl kurt bu kurt? Yusuf'un um parçalamış ama gömle sapasağlam. Kanlı ama sağlam. Onu söylememişler de böyle. Demi yani sefa sağlam. Yakup Aleyhisselam kurda döndü. Ya kurt! Peygamber Yusuf yedin? Peygamber tabi. Kurt dedi ki ya Nebi Allah! Allah'a ederim ki ben dokun adamına. Biz hayvanlar peygamber bedenen dokunamayız dedi. Allah bize izin vermiyor bu şekilde. yaptı tutup getirirler. San de dedi. Tabi bir şey gelmiyor ama babasına işte. Heller bir şey gelmiyor. Sonra işte o kafeye geldi, az anlattığım gibi bunu aldılar. Bakttlar ki o zaman kürük döneminde bile bunu satsa da kürül olarak bize para yapar bu dediler. Çok bize para yapar dediler. O kervanda Musa gidiyormuş, Musa gittiler. Eski pazarı varmış, oraya götürürler. Şimdi gelen su varsa bakıyor, nek almak istiyor onu. Fakat çok pahalı diye şahsiyeme sormak çekiniyorlar halk. Abi öyle yapacak. Aziz diye biri varmış, Kraldan sonra ikinci adammış. Hem yani, mali işine o bakarmış, ona bakarmış. Yani, o. Kraldan sonra o geldi, hoşuna gitti, Neyse istiyor kadar para, aldı evine getirdi. Dedi ki hanım Cileya, ona çocuğu olmuyor. kız almıyor Bak, Allah öyle yapmış ki bunları. Her şey kadar da planlanmış programlamıştan beri, Her şey beri. Hiçbir şey başlıyor böylece. Getirdi. Dedi ki hanım bak dedi Züleyha, ben bir köle aldım ama buna köle de benim dilim varmıyor. Bu başka bir asli bir şey bu. Bunu inşallah dedi. Evlat edinelim biz bana. Eğimize kalsın bu. Yani köle şartıyor. Der. Aldı bunu getirdi. içeriye. Bir sen tabii delikanlı oldu. Köle ama emirlerinde, kaçınmış yapılması böylece. Allah'ın hikmeti imtihan olacağı tabii şimdi Züleyha aşık oldu işte buna. Yusuf Allah. Aşık oldu ona. Hem de hatta buyuruyor Kadışı şekefe hubba buyuruyor. Kadışı şeke hubba, ondan muhabbet sevgisinden artık kalbinin derisi aşılmış, içine girmiş yani böylece. Karaçay'da olmuş. O kadarını seviyor bunu gizli, en son açığa vuruyor. İşte Yusuf artık başladı açıkça şey yapmaya. Yusuf tabii, tabi o anda peygamber değil ama irasat makamında. Yüksek makamı tabi. Öyle imanı kuvvetli. Tabi bir şeye düşemez peygamber namz edi. Öyle bir şey olmadı. Fakat bu yapa bu Mısır'a yayıldı. sosyal tab tabakasına yayıldı. Bunun üzerine Yusuf Aleyhisselam'dan dua etti. Ya Rabbi, ben bu kalsam, bütün kadına saldırıyor bana Ya Rabbi. Ya Rabbi ne oldu? beni zindan attır. Zindana. Ona tek seçeneği var. Allah'a okullar, ya işi haram işleyecek, ya zindan. Ya kaçamaz. Bunun üzerine zindan atıldı. İyirseniz de kaldı. Orada kaldı. Tabii çıkma zamanı geldi. Rabbim sebebini yarattı. O kral hükümda bir rüya gördü. Şunlar bundan oldu tabi. Uzun kere O arada Zerih Hanı'nın kolosu ölmüş. Dukalmış. Şimdi Yusuf Aleyhisselam çıkıyor zindandan. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam onu almaya gelenlere dedi Kral söyledi dedi. Yani kral şimdi bir kalıbını çıkarmaya bir rüya gördü. Kimse yapın tabir yapamıyor yani tabir yapamıyor bence. Ona O tabirin yaptı zindanda. Dedi ki işte böyle tabir etti hoşuna gitti. Dedi getirin dedi. Bir de kendim onu göreyim. Onu azdan rüyamın tabir dinleyeyim ben dedi. Dedi ki varsa sen de klas söyle dedi. Kadınlara çağırsın. Yani halk. Dışarısacağım o anda sanki kadınlara saldırmış da. zindana girmiş diye bir İnaş vardı hatta. O güzel bakışı görmesen bakılıyor. Hükümdar tabii çağırdı kadınları. çağırdı o anda onları çağırdı. Haydi dediler. On suçlu değildir. Su bize dediler. Yusuf lazım çünkü İnaş denen saraya geldi. Baktı hükümdar. gerçekten sanki melek insan değil böyle. Her açıdan böyle. Ala, fazilet, güzeli her şey onun üzerinde. İsmi ne Yusuf. Peki, ben de gördüm. Evet, anladım, görmüştüm rüya. Benim rüyaması anlattılar Anlattılar. Sen tabirini yaptın. Bir de dedi, rüyamı ben sana anlatayım. Belki aracı bir şeyi atmış olabilir. Ben sana rüyamı anlatayım dedi. Bunun tabirini sen adına dinleyeyim ben. Sorarsan gülümsedi. Hükümdarım, sen zahmet buyurun. Rüyanı ben anlatayım sana. Tabirini ben yapayım. Hükümdar şaşırdı şimdi. Nasıl olur? Bir anlatayım ben. Hükümdar da çok iyi biliyormuş. Hükümdar. Yusuf Aleyhisselam onun anlatma anlatmaya başladı ama hep ona bilir dillerden anlatıyor böyle. İşte Kıptice, Arapça, şunca bundan değiş değişik dillerle anlatmaya başladı. Hükümdar rüyayı görmüş ama unutmayanlar varmış Onları açıklıyordu hepsini böylece. Açıklayınca Tabii ki açık kaldı hükümdara tabii. Sonra tabirini anlattı. Yapmak gerekiyor. Anlattı. Onlara yaptı. Artık konu değil de. Konu zileye geleceğim şimdi. Şimdi bu konu bitti. Rüya tabiri yapıldı. Züliha orada. Kolos ölmüş. Şimdi Züliha'ya kalktı. Dedi, hükümdara, hükümdara. Benim kocam sen sadık adamın diye adımcındı. Sana sadakate bağlandı. Gidip etti. Sondan memnundun. O sene memnundu. Evet doğru Zileya. Benim şimdi senin bir ricam var dedi hükümdara. Benim senden bir ricam var. Yusuf haram olarak bana bakmadı. Ben ona saldırdım. O benden kaçtı. Haram olarak bana bakmadı. Ne olur hükümdarım? Sen araya gir. Aracı ol. Benim adımlarına rica et. Beni helalliğine alsın şu anda. Hocam diyor, ben durum şu anda. Dikana helal alsın beni. Hükümden Yusuf Aleyhisselam'a bak Yusuf Zilabe teklif e ediyor bak. Gerçekten kolasını çok severdim. Sadakat tabanı hizmet etti bana. yanında bağlıydı. Ne olur kırma beni. Şu anda Allah al onu. Helal al. Peki ya, alırım dedi. Hemen nikahı alın. Akdolun'un nikahı hükümlerle Yusuf ama görev verdi şimdi orada. Görev verdi. Döndü Yusuf Aleyhisselam Zülahe'ye. Sen şimdi eve git dedi. Işler, dedi. O zaman da çalışmalar, resim olsun, gay resim olsun çalışmalar güneş ile. Güneş doldu, işe başlanıyor, batı iş bırakılıyor. O zaman sadı o, güneş ile. Ben hiç akşam eve gelirim dedi. Üstü i̇şte ki iki ak dolundu. Artık Yusuf Züleyhan'a kavuşacak artık. Gayet sevinçli züleyha böyle. Sanki uçuyor yere ayaklara basmıyor. Eve gitti. Çağız hizmetçilerini işte pilavlar pişirtti, helalat kavurdu, şunları bunu yaptı, her temizlendi, ışıkları karar her şeyi yaptırdı. Çıkıp tarasa güneşin batışını bekliyor. Yani güneşin batsın da Yusuf'u gelsin diye. Taras'ta yanında birkaç tane de cari hizmetçilerin yanında. Devamlı hep güneşe gözüküyor. Ama batmıyor güneşte. Uzun geliyor tamam. hem o güneşe. Çıldıracak güneş battı derden. güneş battı. Akşam oldu. Bir eve geldi. Hem ikisi otururlar sofraya. Yeme oturdular. Tabi sorarsam onlar peygamber gidi o anda. Otururlar. E bir peygamber tabi. Peygamber tabi. Ne konuşacak? Peygamber her şeye nur böyle. Her şeyi hikmet konuşmaları Yemin başta yavaş yavaş yemen başladılar. Bir sonra Hazretleri manevi sohbete başladı. Manevi. Bu manevi sohbet yani marifetullah diye böyle. İmanı billah. O konuya girdi. E bir peygamber tabi sohbeti tabi. O da sahabesi oluyor. O aynı zamanda başladı. Gece arası olmuş. O manamaz başıramaz onu da. Bizim yaş söyleyek da. Gece arası olmuş. Bunlar sofradalar. Ama yemek yemiyor Züleyha böyle. Yemeden kesildi böylece. O sohbetin etkisine kaldı. Duygulandı. iman oku edildi. Öyle adere geldi. Gece arası olmuş. Büyüsü Aleyhisselam, bak Züleyha gece olmuş. Artık yatalım mı? Züleyha bir kendine geldi. Sanki kene değil. Bir kendine geldi. Şöyle bir suva baktı. Bir gönlüne baktı. Gönlü Allah diye yanıyor gönlü. Allah aşkına donmuş gönlü gönlü Allah öyle yanıyor ki o kadar iyi böyle. O anda Yusuf ona hiç göründü şimdi hiç valice. Döndüğünde Yusuf Allahü Yusuf bak ben şu anda senin nikahını emrinde olmam gerekiyor. Ne olur varı izin ver de bu gece ben yalnız kalayım bu gece. Tabi söylem Video'nun halini biliyor Gülde. Ya Zeliha. Sen bana aşıktın. Benim için yanıyordun bak. Sen bu anı bekliyordun. Şimdi oldu? Şöyle yaptın efendim. Ah. Ben Allah'ımdan gafilmişim. Ben Mevlam'ı böyle tanımamışım. Böylece. Onun için sana aşık olmuşum. Böylece. Şu anda Allah'a zor olsun. Sen bana Rabb'imi tanıttın. Şu anda Mevlam'ı bildiğim. İşim Allah derin yanıyor. Bana izin ver. O zaman kapanayım da bu gece yedi. Böyle Allah Allah diye Allah üzerine bir kalayamak icem böyle, işte böyle. Tabi peki o da Çekil odasına üç gün beradam etti böyle. Üç gün beradam etti. İşte bir kişi Allah Teala'yı bilince iyiyken nabudu kendiliğinden geliyor Den geliyor. Ama kişi mevladan gafil olunca ibadetler çok zor. Namaz kılmak, abuz almak, düşenmek, miskinlik, tembellik, eşlemek, şunlar, bunlar bizde neden ileri geliyor bunlar böyle? Hep imanla zayıfından böyle. Yani Mevla'mızdan gafletten oluyor bunlar böylece. Yani namazı bilmek de fazl, ben de biliyorum. Hayır böylece. Haram mesela başar diyorsun, haram canım ben de biliyorum diyor. Bilmem başka, başka böylece. Ama kul meyla'dan gafil olunca ibadet yapılamıyor işte. Sadece. Yapılamıyor. E, Rabbim nasıl öncümle inşallah bunu yaşamaya inşallah. İlla tarih, Fatiha.